They are a changing Günlerden 28 Mayıs 2017 Pazar akşamı Yani yine bir Pazar akşamı Yine karşınızdayız Biz Bob Dylan'ın yarım yüzyılaşan Müzik serüveninin izini süren Zamanlar değişirken ekibi ben Altuğ Güzeldere merhaba. Ben Mahir Ilgaz. Ben de Güven Güzeldere merhaba. Evet. Bir kutlamayla açalım programı. Lig bitti bu yıl için. Bu bizim dinleyici e, kadromuzun otomatik olarak 20 katına falan çıkması demek değil mi? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ee... Ben de o dinleyici kitlemizin otomatikman sevineceği bir durum falan mı diyeceksin dedim bir an. Neyse şampiyonu kutlayalım ve biz programımıza başlayalım o zaman. Tamam aslında ben minik bir düzeltme yapayım lig daha bitmedi. Bir haftası daha var ama lig şampiyonunun kim olduğu belli oldu. Az önce Beşiktaş şampiyon oldu. E, bu programın yapımcılarından Kohen Diyadaylar Beşiktaş'tı. Dolayısıyla dinleyenler arasında da Beşiktaşlılar varsa hepsinin şampiyonluğunu kutlamamıza e, izin verirsiniz umarım. Benim de e, liglerle falan ne kadar yakından <gülüyor> alakalı olduğum ortaya çıktı. Artık kusuruma bakmayacaksınız. Peki biz ama neredeyiz? Biz Bob Dylan'ın 1974 Doğru. tarihli albümü Planet Waves'deyiz. E, geçen hafta bir e, yaklaşık yarısını çalabilmiştik. Bu hafta artık albümü bitireceğiz. Evet. Evet. Söyleyeyim. Ee, azimli ve sabırlı bir e, şekilde, sabahkâr bir şekilde albümleri peş peşe bitiriyoruz diyecektim ben. 1974'te çıkmış olan tek albüm Planet Waves. Bunun arkasından gelecek sene, yani bir sonraki sene çıkacak olan 1975'te Blood on the Tracks gelecek. Planet Waves'in onca şarkısının beşini geçen hafta çalmıştık. Forever Young'da kalmıştık. a yüzünün son şarkısı. Aslında bu şarkının iki versiyonu var. Bir yavaş versiyonu, sonra b yüzünün ilk şarkısı olarak da hızlı versiyonu. Onunla başlayacağız ama bir aksilik olmazsa bu albümü bugün bitirmiş olacağız. Evet, bu albüm Bob Dylan'ın açısından Önemli bir albüm çünkü bir yandan Kolombiya plakçılıkla yolunu ayırıyor burada. O sırada herhalde kendisi de bilmiyor ama bu ayırma çok uzun sürmeyecek. 17 Ocak 1974'te yayınlanan Planet Waves arkasından da Bob Dylan'ın transfer ol olduğu David Gaffin'in Asylum Records'a bir de e, konser albümü yayınlayacak. Ama ondan sonra Bob Dylan'ın e, şey, Kolombiya Plakçılığı'a göre dönecek. Tabii tek önemi bu da değil. E, Bob Dylan'ın e, 1966'da yayınlanmış London London'dan sonra hadi e, John Wesley Harding'i de katalım buna. E, böyle inişli çıkışlı bir 74'e kadar süreçten geçiyor. İçinde özellikle şeylerin eleştirmenlerin yerden yere vurduğu self-portrait. Ondan sonra Dylan albümü. İki başarısız albüm var. Planet Waves. Bob Dylan'ın yeniden şark, ciddi şarkı sözü yazarlığına dönmesine elinde bütün imkanını, bütün yeteneğini bu albüme aktarmasına şahitlik etmiş bir albüm. Aynı şekilde en iyi günlerinde beraber çalıştığı grubu da yeniden topluyor ve The Band'le beraber bu albümü yapıyor. Evet, Plant Phase çıktı dönemde, geçen sefer bahsetmiştik. Büyük bir heyecanla beklenirken çıktıktan sonra genellikle kötü eleştiriler alıyor. E, fakat aslında biz sanıyorum kendi aramızda konsensüs sağlamıştık bu konuda. E, aldığı o dönemde aldığı eleştiriler kadar kötü var değil. Hatta özellikle yılının <gülüyor> 80'li yıllardaki çıktısına e, bakılacak olursa fena da değil. Ama hala tabii 60'lı yılların ortasında çıkarttığı o müthiş işleminin etkisinde, gölgesinde kariyeri diyebiliriz. Evet, muhtemelen... Evet, <gülüyor> Söyle altı. Ben artık Bob Dylan'ın 70'li yıllarına bakarken 60'ların ortasındaki hilede o meşhur üçlemeyi önceki albümlerde onları bir kendime ışık noktası olarak görmemeye çalışıyorum. Özellikle çünkü Dylan'da o kadar büyük bir değişiklikten geçiyor ki adeta o şarkıları yapan... Bir başka kişiydi. O kişi gitti. Yeni bir kişi geldi. Evet bu gelen yeni kişinin yetenek pınarı öyle bir e, coşkun bir sel gibi akmıyor. Daha az işte iyi şarkılar yapıyor. Bazen çok iyi olmayan şarkılar da yapıyor. Falan. Yeni bir insan. Artık yeni bir paradigma. Yeni bir dünya. Ben öyle bakmaya çalışıyorum. Ama o dünya içinde baktığım zaman e, Planet Waves'i öyle kötü bir albüm olarak hiç görmüyorum. Mesela e, Dylan üzerine çalışan Paul Williams da e, Planet Waves için şöyle demiş John Wesley Harding'den biri e, Bob Dylan ilk defa kendini bu işe adamış bir sanatçı olarak geldi. Bir albüm yaptı. Bu, John Wesley Harding'in devamıdır diye adeta aradaki olumsuz dönemi göz ardı edip Bununla devam ediyoruz. Nerede kalmıştık diye e, öyle gören eleştirmenler de var. İsterseniz şimdi o zaman geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Sıradaki şarkımız. Güven abi sen pardon bir şey söyleyeceksin. E, tamam. Diyecektim ki yani son e, birkaç sene içinde çıkarttığı özellikle kötü albümleri de düşünürsek işte 1970'de Southport, 1973'te Gerçi Dylan'ın isteği dışında çıkmış Olan e, bir albüm ama Dylan albümü falan Planet Waves ve e, Dylan'ın eski günlerine Dönüş e, çabasını Görmek ve takdir etmemek mümkün değil e, Diyecektim ki Şimdi sırada Forever Young var Fakat arkasındaki gelen Şarkı da Forever Young'ın Bir sefer hızlı versiyonu İsterseniz e, Hem de mukayese etmiş olmak için Peş peşe bu iki Forever Young e, Versiyonunu dinleyelim May God bless and keep you always May your wishes all come true May you always do for others And let others do for you and May you build a ladder to the stars And climb on every rung And may you stay May you grow up to be righteous May you grow up to be true May you always know the truth And see the light surrounding you May you always be courageous Stand upright and be strong And may you stay I'm do. Forever Young aynı şarkının iki versiyonunu arka arkaya dinledik. Önce yavaş versiyon sonra hızlı versiyon. Biz e, Güven Mahir benim aramda sanıyorum ki konsensus yavaş versiyonun daha hoş olduğu yönünde galiba daha çok bilinen versiyon da yavaş versiyon. Evet Dylan ama albüme e, her ikisiyle de tatmin olmamış olacak. İkisini birden e, koyu vermiş. Daha sonra da Forever Young yılının konserlerde belki de en fazla çaldığı parçalardan bir tanesi beş yüz defa filan çalmış. 500 defa falan. E, Ömer Madran'ın da benim bildiğim kadarıyla en sevdiği dilin parçalarından bir tanesi olduğunu ilk sıradan bilmem ama ilk sıraya çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Sükut ikrardan gelirmiş aksine bir bilgi gelmezse o zaman tamam bunu böyle kaydetmiş olalım. ...elinde bayrak şampiyonluk kutlamalarında olmasın... <gülüyor> ...dışarıda, dinliyor evet. muydur Peki... E... Arabadan dinliyordur... olabilir Bu Forever Young parçası... ...ilginç bir parça... E... ...aslında senin parçadan önce... ...bahsettiğin 70'lerin... ...yeni Dylan'ın... ...çıktısına da iyi bir örnek... E... ...bir yandan... ...son derece samimiyetle yazılmış... Ama öte yandan bazılarının en azından dinlerken de yaptığı işte Oscar Wilde'ın meşhur sözü tüm kötü şiirler samimidir <gülüyor> şeklinde bir sözü var. Bazıları öyle değerlendiriyor. Ben kendi adıma çok severim bu parçayı. Biraz işte şey bulunuyor nasıl diyeyim fazla duygusal... D düz içinde düz ve gizli bir anlam yok. yok ne diyorsa diyor. Öyle bulunuyor ama öte yandan son derece masumane ve ayrıca kendi çocuğu için yazmış olsa da Dylan, Jacob Dillon için yazmış döneminde herhangi biri için hayatın herhangi bir döneminde kullanılabilecek bir parça ve öyle sözleri var. Dolayısıyla öyle değerlendirenleri kötü olarak değerlendirenleri ben kötü olarak değerlendiriyorum burada. Tamam sustum. Peki o zaman sıradaki şarkımıza geçelim. Forever Young'ın bir cover'ı. Sonuçta Amerikan folk protest müziğinin hem efsane ismi hem de gerçekten bu Forever Young nitelemesine yani her daim genç nitelemesine belki en iyi uyan isim. Pete Seeger'da beğenmiş olmalı ki bu şarkıyı kendisi de çalmış Pete Seagir'i birkaç sene önce kaybetmiştik kendisi hakkında Güle güle Pete Seagir diye güzel bir yazı var yazıyı da yazan yakından tanıdığınız Mahir Ilgaz'ın ta kendisi Twitter sayfasından paylaşmak üzereyim fakat şimdi isterseniz Pete Seagir'in sesiyle kulak verelim Forever Young <gülüyor>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 May you grow up to be righteous, may you grow up to be true, may you always know the truth and see the lights surrounding you, may you always be courageous, stand upright and be strong and may you stay forever young, may you stay forever young. Always be busy May your feet Always be swift May you have A strong foundation When the winds Of changes shift May your heart Always be joyful May your song Always be sung And may you stay Forever young May you stay Forever young May you stay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 May you, May you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. Evet, Forever Young bu defa da 2014 yılında hayatını kaybetmiş olan... Folk müziğin efsane ismi Pete Seeger'dan dinledik. Bu şarkıyla ilgili benim hoşuma giden bir küçük bilgi şu. Ellen Ginsberg bu şarkıyı o kadar sevmiş ki veya pedagojik açıdan uygun bulmuş ki şöyle demiş. Dünyanın her ülkesinde yer alan her okula giden her çocuk her sabah bu şarkıyı bir defa söylemelidir. Andımız gibi bir nevi yani. Aynen. Aynen. andığımız gibi zaten bu şeyde Olde Songs kitabı da Bob Dylan'la ilgili e, Forever Young'la Young'a ilişkin şöyle söylüyor. Eğer diyor Like a Rolling Stone Bob Dylan'ın başyapıtıysa e, Forever Young böyle bir başyapıt olmasa bile onun milli marşıdır. Hani her şeyin müzisyenin böyle en meşhur bilinen parçası mesela işte Leonard Cohen'de bu Hallelujah olduğu zaman içinde onun gibi bu da şeyin Bob Dylan'ın milli marşıdır diyor. 90 küsur yaşındaki P. Seeger'de fena söylememiş ama sanki az önce dinlediğimiz şekliyle e sesi her ne kadar artık tümüyle bu şarkının kaydedildiği dönemde gidik olsa da kendisini eşlik eden e, çocuk korosuyla falan epey insanın tüylerini diken diken eden cinsten bir e, yorum bana göre. Ben böyle evet. basit duyguların adamıyım ne yapayım. <gülüyor> ee, bir, bir, bir, bir... Yok, gerçekten iyi söylemiş bence de. Bu arada e, Harvard Üniversitesi'ni yarıda bırakıp başka işler yapan insan deyince herkesin aklına belki Facebook'un kırıcısı Mark Zuckerberg geliyor ama bu işi çok daha önceden yapmış olan e, birisi Pete Tigger bir iki sene okuduktan sonra yok ya burası benlik değil deyip kendini tamamen müziğe vermek için e, okulu terk edip gitmiş bunu da bir dırp not olarak ekleyelim evet. bu, bu, bu, bu hoş yorumlardan sonra ben de küçük ve ekşi bir trivia vereyim e, Rod Stewart'da 1988 yapma, yılında yapma. geliyor Evet. <gülüyor> yok çalmayacağım o, o, o, o kadar değil e, Forever Young adında bir şarkı yazıyor fakat yayınlatmadan önce e, şeysi menajeri Arnold Steffel e, Bob Dylan'ı arıyor diyor ki ya bizim Rod da aynı isimli bir şarkı yazdı bir sorun olur mu? Bob Dylan no problem diyor. Fakat bakıyor ki şarkı çıkıyor satıyor filan bunun üzerine e, royalty'lerin yüzde elli'sine ben istiyorum. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> Çok dilaneski olmuş hakikaten. Talepte bulunuyor. Evet. Ama daha iyi birinin başına gelemezdi <gülüyor> Yani, e, Gerçi Ron e, işte Face dönemlerini falan ben epey severim ama... E, ...sonra da çok fena bir e, yere evrildi maalesef. E, o yüzden çok da üzüldüğümü söyleyemeyeceğim bu anekdota. E, bu arada az önce çaldığımız ile ilgili bir ufak... ...ben de ilklerin radyosu açık radyo reklamı yapayım... Ee, bu Pete Seeger'ın e, seslendirdiği haliyle Forever Young e, Uluslararası Af Örgütü'nün 50. kuruluş yılı anısına e, çıkan Chimes of Freedom yanlış hatırlamıyorsam ismini taşıyan bir derleme Dylan şarkılarından sadece Dylan şarkılarından oluşan bir albümde yer alıyordu. Çeşitli yorumcular e, 50 Dylan şarkısını yorumluyorlardı. E, i̇şte Amnesty'nin 50. Yılıyla, yılına atıfta bulunarak. Biz de o albümün Sanıyorum çıktığının ertesi günü Türkiye'de ilk e, çalmaya başlamıştık açık gazetede. Böyle birkaç gün üst üste, hatta birkaç hafta galiba üst çalıp bitirmiştik. E, sonra artık başka nerede çalındı bilmiyorum radyo olarak ama e, bunu da söylemiş olalım böyle. Radyo reklamımızı da yapalım araya sıkıştıralım. Evet yani aslında bu albümün içinde Forever Young şarkısının olması bile belki... 1970'li yılları Dylan açısından e, kurtarıyor diyebiliriz. E, madem bu kadar reklamını yaptık. E, peki şimdi şarkı e, albümün son dört e, şarkısı var elimizde. Bir tane de cover yetiştirmeye çalışacağız. E, saatimizin de yarısını geçtik. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkıları ile yarım yüzyıl programını dinliyorsunuz. Radyonuzu yeni açtıysanız Açık Radyo 94.9 FM. Mahir Yılgaz ve Altı Güzeldere stüdyodan sunuyorlar. Ben Güven Güzeldere telefondan bağlanmış durumdayım. Ee, şimdi B yüzünün ikinci şarkısını isterseniz dinleyelim. 4 Back in Just what difference would it make? yılının 17 Ocak 1974 yılında tarihinde çıkartmış olduğu 14. stüdyo albümü Planet Waves'i dinliyoruz. Bu akşam da e, bitirip bir sonraki albümüne geçiyor olacağız herhalde. E, 4 e, Planet Waves albümünün herhalde en karanlık en enigmatik şarkısı e, şarkının ilk dizesi de I hate myself for loving you. Seni sevdiğim için kendimden nefret ediyorum diye başlıyor. Fakat e, bu nefrete sebebiyet veren sevginin e, şeysi kim? Karşı tarafında kim duruyor? Objesi kim? E, bunu söylemiyor. E, Spekülasyonları alalım mı? E, evet. şeyleri Eleştirmenlere bakarsak onlar... Acaba mesela folk hareketinden bahsediyor olabilir mi ya da belli bir kadından mı bahsediyor ya da e, 60'larda kullanmış olduğu muhtelif kimyasal maddelerden mi bahsediyor şeklinde e, spekülasyon bol. Daha sonra dördüncü dizede de e, yalnızlığın bedelini ödedim ama hiç değilse şimdi bu, bu borçtan da kurtuldum diye muhtemelen bir zamanlar kendisine çok hayran olup daha sonra özellikle self-portrait'te yerden yere vuran eleştirmenleri de bir laf atıyor gibi görünüyor. Evet, Güven abi sen ne düşünüyorsun? dört ne hakkında ki veya kim hakkında? Bence Kolombiya plakçılığın müdürü hakkında yazmış olsa gerek bunu. Peki, stüdyomuzda tekrar eden konuklarımızdan şimdi Varol abiye soralım. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi benim uzmanlık alınım... Bir dakika. Ee, ben pek <gülüyor> hazırlıklı gelemedim vallahi Tuğlayı da önüne, Çalışmadığım sakladığınız yerden. Sakladığınız tuğlaları da çalışmadığım <gülüyor> yerden. <gülüyor> Alman Peki, <gülüyor> peki Ro Robi camın öteki tarafından gülüyordu. Ee, Robi sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Peki, evet, ben... bu bayağı eziyet olmaya başladı program. Ben de hemen ekliyim. Kolon bir plaktiği hakkında falan olmasa tabii imkân yok. Konuşacak olarak söyledim ama mahir senin e, soru sormandaki özgüvenden anlıyorum ki sen aslında doğru cevabı biliyorsun. <gülüyor> Kesinlikle Aynı şey ben söyleyecektim ama neyse. ilk salvo e, evet, sesimiz bile çıkmadı. Diyorsun. Kapatmış Peki. sabotaj hadi var kesinlikle özgüven değil o benim sesimdeki aslında nasıl diyeyim mikrofon başında söylenmez daha Muzik çok ifade yani. diyebilirim benim bir bilgim yok yani okuduğum veya işte duyduğum bir şey yok ama sözlere bakarken çok yapılan bir yorum işte folk hareketine yönelik olabilir mi veya bir kadın olabilir mi isim verilmeyen bir kadın ben ikisini birleştirip Joan ile ilgili olabilir diyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Yok. Sandım. Hani albatt olur da John Bayez olmaz bence. Singer praise of progress and of the doom machine dizeleri bana öyle bir e, izlenim bıraktı ama Meml bu konuda Meml kesinlikle iddal değilim yeter ki spekülasyon olsun. <gülüyor> türkçe Türk alalım Türk ve Türk e, felaket makinesi hakkındaki şarkılarını söylemeye devam et. Evet aslında bence Joan Baez yani tahminler arasında ilk üçe kesinlikle girer. Ben de buna katılıyorum. Fakat Bob Dylan yani şimdiye kadar defalarca gördük. İngilizce'de thin skin diye bir e, deyim var ya ya da değiş e, ince derili yani her şeyden çok alınan gücenen ee, anlamında. E, öyle birisi olduğu belli. Dolayısıyla aslında belki tek bir öznesi yok bu alınganlığının. İşte, e, sonuçta adına da dörcü demiş. Yani matem e, havası ya da öğüt evet falan diye yazmış. Bunu da buraya koymuş. E, büyük ihtimalle çoklu, özneli bir e, atıf bile olabilir. Çok da güzel şarkı yazmış. Şimdi, e, işte spekülatif tarafını bir kenara koyalım. Hakikaten Planet Waves'in içinden şu ana kadar benim sayabildiğim kadarıyla 4 epey kuvvetli parça çaldık. İlk giriş parçası epey iyi bir parçaydı bence. Ona Nightlight. Like evet, this. eğlenceli bir parçaydı. bayağı bence bir zayde koydu. Hı -hı. Bob Dylan'ın da kariyerinde bir ilkti. Going, going, On ben yani hakikaten çok sevdiğim bir parça. Geçtiğimiz hafta boyunca da yine bir herhalde 250 kere falan dinlemişimdir çeşitli ürünlerden. <gülüyor> Forever Young, seveni var, sevmeyeni var. Ben bayılırım. Ee, o ayrı. Sevmeyeni lafım yok. Dört epey iyi. Yani, fena da bir albüm değil mi sanki Planet Paves ya? Evet, aslında bu konuda konsensusa varmıştık. Demek ki doğru bir iş yapmışız. Şimdi vaktimiz e, vaktimizde yetişsin diye aslında ben e, şarkıya gelelim diyorum. Bir yorumlu çalacaktık. Ben e, Tom Waits bu şarkıyı iyi söylerdi diye düşündüm fakat bilebildiğim görebildiğim e, kadarıyla bir Tom Waits coverı olmamış. E, ama çok başka bir gelenekten gelen e, füzyon caz geleneğinden gelen e, içi doğumlu e, Fransız bir trompetçi Eric Turfaz e, yorumlamış dörcü. Şimdi bir de e, o yorumda dinleyelim hate myself for loving you And the weakness that it showed You are just a painted face On a trip down a suicidal road The stage was set, the lights went out all around Myself alone. Evet, ilginç bir yorumdu. Eric Truffaut'un ee, yorumu dört parçasına. Vokaller İsve İsviçreli. Vokalist Sophie Hunger'dan. O da beğendiğimiz, belli bir mesafeden de olsa takip ettiğimiz bir vokalist. Ee, ben tabii bu parçanın orijinalini tercih ederim ama bu yorum da fena değildi. Yani hani radyo değiştirmem bunun için. kabul ettik. Peki. <gülüyor> evet artık Plant Waves albümünün son 3 parçasına geldik. Sınırlı bir süremiz var. Yaklaşık 11 dakikamız var programın sonuna kadar. Bu parçaların toplamı 10 dakika ediyor. Önümüzde epey zorlu bir maraton hız, hız, var. Hız, hız, Susmak hız, lazım. Söyleme, hayır. Evet. Ben söyleyeceklerimi <gülüyor> bitirdim. Devam edelim. Bir sonraki parçamız You Angel You Dört ne kadar karanlık bir parçaysa bu, bu da onun tam tersine kolay dinlenilen bir pop şarkısı. Ee, aslında daha sonra da şarkı hakkında çok da mutlu olmadığını söylüyor. Ya Ben bunu kayıtlar arasında bir yazı vermiştim ama sözleri de biraz doldurma olmuş gibi filan diye. 1985'te şarkı hakkında bir yorum var komik bir nokta hemen ikinci dizede bir hata yapıyor ve söylemesi gereken dizeden başka bir dize söylüyor Dylan. Fakat bunu bile düzeltmemişler. dikkatli dinlerseniz şimdi ilk dize You angel you diye başlıyor. Sonra ikinci dize hemen your as fine as anything's fine demesi gerekirken your as diyor got me under your wing diye hatırlayamıyor belli ki şarkının sözünü oradan çeviriyor. Biraz da komikti dinlerken bunu fark ettiğiniz zaman hemen ikinci dize duyacaksınız sizde. Şimdi bu parçayı dinleyelim Bob Dylan'dan You Angel You. dinlediğimiz parça You Angel You Planet Waves albümünü Bob Dylan'ın 74 tarihli Planet Waves albümünü çalmaya devam ediyoruz. Dörd ne kadar karanlık bir şarkıysa You Angel da o kadar neşeli e, naif bir aşk şarkısı gibi gözüküyor en azından. E, belki de Planet Waves ilk çıktığında e, iyi yorumlar almamasının sebebi bu gibi e, inişli çıkışlı bir albüm olmasıdır. Bu yeterli mi bilmiyorum. Ama e, bu da hani Dinlenmeyecek kadar kötü bir parça değil gibiydi. Sadece oradan oraya oynamalar, hakikaten e, duygusal oynamalar insanın dikkatini çekiyor. Peki bir sonraki şarkımızın adı Never Say Goodbye. Bu bu da bir aşk şarkısı. Oldukça da e, şey gizli anlamlar içermeyen bir şarkı. Muhtemelen Bob Dylan'ın kendi çocukluğuna da atıflar var içinde şarkıda çünkü donmuş gölün üstündeki işte güneş batışı ışıklarından bahsediyor demir ve çelikten yapılmış olan rüyalardan bahsediyor bu bu oldukça çocukluğunun geçtiği Minnesota Duluth'a bir referans olduğu açık çünkü Şeyde oradaki yer alan Lake Superior gölünün kıyılarında kurulu şey Bob Dylan'ın yaşadığı kasaba çocukken bu da çelik endüstrisiyle bilinen bol miktarda dağlardan demir madenciliği yapan kışında soğuktan gölün donduğu bir yer belli ki bir çocukluk şeysi var. Çocukluk hatırası var burada. Evet, yılında oralar için hiçbir zaman alas demeyeceksin. Elveda dememeli. Demiş, dinleyelim. Never say goodbye. silence down below Never Say Goodbye Bob Dylan'dan dinledik Planet Waves'in sondan bir önceki parçasıydı saatler 21.54 son parçamızda 5 dakikaya yakın parçamızın adı Wedding Song Wedding Song yine Bob Dylan'ın iş eseri için yazdığı bir şarkı şarkıda şöyle sözler geçiyor ee, seni her zamankinden daha fazla seviyorum, zamandan daha fazla seviyorum, hatta sevginin kendisinden de daha fazla seviyorum, seni hayatın bile kendisinden daha fazla seviyorum, ee, ertesi yıl boşanıyorlar, bu, bu ironiyi de sıkıştırmadan geçemeyeyim. Bunu zaten bu ironiye <gülüyor> kadar ki o build-up yani o e, gelişme <gülüyor> bölümündeki e, heyecanın beni çok etkiledi. <gülüyor> <gülüyor> Komedi de e, zamanlama önemliymiş. E, Para'dan daha fazla seviyorum dememiş ama diyeceksin diye de sandım altında. E, yok, yok o kadar da olmasın artık. O çok iddialı olurdu yani. Peki ben de. Son yarım dakika içinde şunu söylemek isteyim. Bu albümün e, kapağını, ön kapağını, arka kapağını Bob Dylan kendisi yapmış ve bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Geçen haftada bahsetmiştik. Arka kapağın fotoğrafını paylaştım Twitter üstünden. E, böyle sol kolonda e, uzayıp giden bir metin var. Ne anlattığı pek belli olmuyor. Ortada da işte Planet Waves yazıyor. Altında bir takım dalga işaretleri falan yapmış kendine göre sonra da e, the banddaki müzisyenler isimleri yazıyor en altta da Richard Manuel e, davul vardı, vurma da çalgı vardı ve piano da fakat adamın söylediğini yanlış yazmış Manuel e, diye yazılması lazım Manuel diye A ile yazmış belli ki 40 yıldır çalıştığı e, insanın soyadının da ne olduğundan haberi yok sonra da bu plak böylece e, yayınlanmış basılmış. Yani ben olsam herhalde utançtan yerin dibine geçerdim. Parası neyse verip topla tırdım, düzgünlüğü yaptırıp tekrar çıkarttım. Hiç de tınmamış gibi gözüküyor. Ee, diyeceksiniz ki böyle şeylere takan bir adam olsa Bob Dylan zaten bugünün Bob olmazdı. Onun derdi başka filan. Ben de İroni Havuz'una bu küçük katkı yapmış oluyordum. Öte yandan Bob Dylan bir albümüne benim adımı yazsa ama yazarken de Mahir Ilgaz yerine Atıyorum Mahir işte Aygas Van yazsa çok da takmam <gülüyor> <gülüyor> Fanlık böyle işte bir şey aslında, e, Alas aldıklarımızı deyip Şarkıyla çıkalım e, Hem de Sarhoşatlar zamanının Vaktinden çok çalmış olmayalım e, Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla ile Yarım Yüzyıl programında 1974 yılını Hayırlısıyla kapatmış olduk Planet Waves albümünü bitirdik ee, gelecek hafta 1975 senesinde buluşuyor olacağız. Teknik masada Robita Yardımcı oldu. Bu haftaki program destekçimiz Süleyman Savaş. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz ve wedding sonuna çıkıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça I love you more than ever, more than time and more than love I love you more than money and more than the stars above I love you more than madness, more than dreams upon the sea I love you more than life itself, you mean that much to me Ever since you walked right in, the circus been complete Say goodbye to haunted rooms and faces in the street In the courtyards of the jester which is hidden from the sun I love you more than ever and I haven't yet begun You breathed on me and made my life a richer one to live When I was deep in poverty, you taught me how to give That the tears up from my dreams, they pulled me from the hole I love you more than ever, and it burns me to the soul Gave me babies, one, two, three. What well, is more, you saved my life. Eye for eye, tooth for tooth. Your love cuts like a knife. My thoughts of you don't ever rest. They kill me if I lie. But I'd sacrifice the world for you to watch my senses die. is yours and mine to play upon this earth we'll play it out the best we know whatever it is worth what's lost is lost we can't regain what went down in the flood but happiness to me is you and I love you more than blood it's never been intentions to sound a battle charge Cause I love you more than all of that with a love that doesn't bend And if there is eternity I'll love you there again You see that you were born to stand by my side And I was born to be with you You were born to be my bride You're the other half of what I am You're the missing piece And I love you more than ever With that love that doesn't cease You turn the tide on me each day And teach my eyes to see Just being next to you is a natural thing for me And I could never let you go no matter what goes on Cause I love you more than ever now that the past is gone Zamanlar değişirken. Pistol out in a night. Betty Valentine from the the, so the yarımız. Be some way it is worth. hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altun Güzeldere Güven Güzeldere